8 Neyse başlayayım ya Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim <gülüyor> Bugünkü okuyacağımız kitap yine Guraba yayın evinden Halit Hüseyin Hanım bir günde Bin Sünnet adlı Broşürü Mukaddime Sabah akşam sürekli devam eden bir hamd ile, merhametli ve çok bağışlayıcı, pek kümet ve kahredici kalpleri ve gözleri çeviren, açıyı ve gizliği bilen Allah'a hamd ederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur. Bu şehadet ki söylüyenliğini cehennem azabından kurtarır. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun seçtiği Resulü'dür. Allah'ın gece gündüz devam eden salatı onun... Ehl-i beytinin eşlerinin ve tazim ile yüceltilmeye layık sahabelerinin üzerine olsun. Amin. Müslümanlık günlük hayatında özen göstereceği şeylerin en önemlisi her hareketinde ve duruşunda bütün konuşma ve fiillerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre amel etmektir. Böylece hayatının tümünü sabahtan akşama kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere düzenlenmiş olur. Zunnun el misfi der ki, Allah Azze ve Celle'yi sevmenin alameti ahlakında, fiillerinde, emirlerinde ve sünnetlerinde onun Habibi sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça bağışlayandır, pek merhametlidir. Ali İmran 31 Hasan el-Basri dedi ki Allah'a sevmenin alameti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymaktır. Şüphesiz müminin Allah katındaki konumu Resulü, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e uymasıyla belirlenir. Sünneti her tatbik edişinde Allah katındaki değeri artar. Müslümanların günlük hayatlarında, ibadetlerinde, uykularında, yemelerinde, içmelerinde, insanlarla muamelelerinde, temizlenmelerinde, giriş çıkışlarında, giyimlerinde ve diğer hareketlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihya etmelerini sağlamak gayesiyle bu muhtasar araş araştırmayı derledim. Az miktardaki mali bir kaybımıza ne kadar üzüldüğümüzü ve onu tekrar elde etmek için nasıl uğraşıp durduğumuzu şöyle bir düşünün. <gülüyor> Halbuki hayatımızda nice sünnetleri kaybettik hiç. Bunlar için üzülüp hayatımızda bunlara tatbik etmek için gayret ediyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> <Hadi açın. gülüyor> Musibetlerimizden birisi de dinara ve dirheme sünnetten daha fazla önemli bir hale gelmiş olmalıdır. İnsanlara sünnetlerden bir sünneti tatbik eden şu kadar mal verileceklerini ise ondan bu sünneti uygulamayı hayati bir mesele hale getirdiklerini sabah akşam buna hırslandıklarını görürsün. Öyle yükle sünnetlerinden her bir sünneti uyguladıkça kazandıkları malı artmış, artırmış olurlar. Peki kabrine konduğun ve üzerine toprak ötürüldüğü zaman malın sana ne fayda verecek? Allah-u Teala buyuruyor ki Ama size dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve kalıcıdır. El-Ala 16-17 Bu çalışmada sünnet kelimesiyle kast edilen şey isteyenin bundan dolayı sevap kazandığı Fakat terk edenin cezalandırılmayacağı sünnetlerdir. Bunlar bir gün ve gecede teka edilen her birimizin gücü yettiği kadarıyla yerine getirebileceği basit şeylerdir. Eğer gayret edilirse herkesin günlük olarak uygulayabileceği en az bin sünnet buldum. Bu risale binden fazla olan bu günlük sünnetlerin uygulanabilmesine kolay bir vesile olması için bir açıklamadan ibarettir. Müslüman bir gün ve gecede bu bin sünneti uygulamaya gayret gösterirse ayda 30 bin sünnet eder. Şimdi bu sünnetleri bilmeyeni veya bilip de amel etmeyen düşünen gerçekten ne kadar dereceler ve sahabatları kaçırarak kendisini ziyana sokuyor. Şüphesiz ki böylesi gerçekten mahrum olanlardandır. Sünnette devam etmenin birçok faydaları vardır. Bunlardan bazıları. Bir, muhabbet derecesine ulaştırır. Allah Azze ve Celle'nin mümin kulunu sevmesini sağlar. İki, Sünnetler fazlardaki eksiklikleri tamamlar. 3. Sünnetler bidate düşmekten korur. 4. Sünnetlerle amel etmek şüphesiz Allah'ın şeyllarının şeyllarına tazimdir. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti hususunda Allah'ı hatırlatırım. Ey İslam ümmeti, hayatınızda bunlara ihyâ edin. Ondan başka kiminiz var? Bu Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme kamil bir muhabbetin delili ve ona sadık bir şekilde tabi olanmanın alametidir. Uyarı Kitabın muhtasar olması için hadisleri rivayet eden sahabelerin isimlerini zikretmedik. Zikredilen bütün hadisler hadis tarafından sahih ve hasıl olarak nitelendirilmiş hadislerdir. Uykudan uyanınca işlenecek sünnetler. 1. El ile uyku izini yüzünden silmek. Nitekim Nevevi ve İbn Hacib şu hadisten dolayı bunun müstehap işaret etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca oturur, eliyle yüzünden uyku izini silerdi Müslim. Şu duayı okumak. Bizi öldürdükten sonra direlten Allah'a hamdolsun. Dönüş onadır. Buhari. 3. Misvak kullanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece uyandığı zaman ağzını misvaklardı. Müttefukun aleyhi. 4. İstinsar. Burnu temizlemek. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden bir uykusundan uyandığı zaman üç sefer burnunu temizlesin. Zira şeytan onun burun derinliklerinde geceler. 5. Elleri üç defa yıkamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden bir uykusundan uyandığı zaman ellerini üç defa yıkamadan su kabına daldırmasın. Müttefikun aleyhi. Tuvalete giriş ve çıkışın sünnetleri. Sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak. 2. Çırayken şu dua okunur. Allah'ım erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım. Mudaffikun Ali 3 çıkarken şöyle denilir affına sığınırım. İnsan tuvalette bir gün ve gecede defalarca girer. Her giriş ve çıkışında bu sünneti yerine getirirse girişinde iki sünnet, çıkışında iki sünnet işlemiş olur. El hubs ve erkek ve dişi şeytanlar demektir. Onların şerrinden Allah Azze ve Celle'nin korkmasına sığınılır. Zira tuvaletler onların meskeni diller. Abdestin sünnetleri 1- Besmele 2- Elleri abdestin evvelinde 3 defa yıkamak 3- Mazmaza Ağza su vermek Ve istinşak Buruna su vermek Yüzü yıkamadan önce yapmak 4- Sol el ile istinsar Burnu temizlemek Al-Muhaddid hoş geldin. Yira hadiste şöyle buyurmuştur. Ellerini üç kere yıka, sonra da mazmaza ve içtiğin şak yapar, burnunu temizler, sonra da yüzünü üç sefer yıkardır. Müttefikum aleyhi. 5. Mazmaza ve içtiğin şakta mübalağa yapmak. Bu oruçlu olmayan için böyledir. Aa, Mehmet Şerif'in Şerif hoş geldin lan. Nerelerdeydin? Kaybolduydun sen geldi bak geldi görüyor musun? Ya beni duymadan da gelmiştir de o. fakat ne gelen ya İki senedir yok. Arada bir giriyor. Ne yani? Evet. İyi mağaba mağamet 5. Mazmaza ve içtik şanktan mübalağa yapmak. Bu oruçlu olmayan için böyledir. Çünkü hadiste oruçlu olmanın dışında mazmaza ve içtin istin şaktan mübalağa yap, suyu iyice ulaştır. Mazmaza da mübalağa yapmak demek suyu ağzın her tarafına ulaştırmaktır. İstinşakta mübalağa ise suyu burnunun derinine kadar çekmektir. Aleykümselam. 6- Mazmaza ve içtinşakı tek avuç ile aralarını ayırmadan yapmak. Sonra elini daldırır, aynı eliyle mazmaza ve içtinşakı birlikte yapardı. Müttefikun Aleyh. 7- misvak kullanmak. Bunu mazmazlar esnasında yapmalıdır. Zira hadiste şöyle buyurulmuştur. Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım, onlara her abdest ile beraber misvaklanmalarını emrederdim. Sekiz, sakalı sık olan kimsenin yüzünü yıkarken sakalını hilallemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken sakalını hilallerdi. Dokuz, başı meshetmedeki sünnet şekli. Başın mesedilme şekli, başın ön tarafından başlanır, kafanın arkasına doğru götürülür, sonra tekrar ön tarafına getirilir. Başın tamamını mesh vaciptir. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, başını mesh ederken ellerini öne ve arkaya götürüp getirirdi. Müttefekun aleyh. 10. El ve ayak parmaklarını hilallemek. Zira hadiste abdeste suyu ulaştır ve parmaklar arasını hilalle buyurulmuştur. 11. Teyamül, yani el ve ayakları yıkamaya soldan önce sağdan başlamak. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giymesinde ve abdestinde sağdan başlamaktan hoşlanırdı. Müttefikun aleyhi. 12. Yüzü, elleri ve ayakları yıkarken bunu birden fazla 3 defa kadar yapmak. 13. Abdest bittikten sonra. Aleykümselam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en ve getirmek. Bunu yaptığı zaman o kimse için cennetin 8 kapısı açılır. Bunun adına dilediğine girer. 14. Abdesti evde almak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim evinde abdest alır sonra Allah'ın evlerinden bir eve, Allah'ın farzlarından bir fazla iddia etmek üzere çıkarsa iki adımından birinde bir günahı dökülür, diğer adımına da bir derecesi yükselir Müslümanın. Elleriyle azaları suyla beraber veya sonra olmak. 16 suyu iktisatlı kullanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mütt miktardaki suyla abdest salırdı. 832 gram. Mutfakun aley. 17 dört azayı Elleri ve ayakları yıkarken far olandan fazla yıkamak. Zira Ebu Hureyre radiyallahu anh abdesti alırken ellerini pazularına kadar yıkadı. Ayaklarını da baldırına kadar yıkadı. Ve sonra şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde abdest alırken gördüm. Üstüm. 18. Abdestten sonra iki reket namaz kılmak. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Kim şu abdest alışım gibi abdest alır, sonra da kendi kendine vesveselenmeden iki hareket namaz kılarsa geçmiş. Günahları affolunur, Buharı ve müslim. 19. Abdeste suyu ulaştırmak. Bu her azayı yıkarken hakkını vermek ve azayı tamamen yıkamak demektir. Müslüman bir gün ve gecede birkaç defa abdest alır. Bazıları beş defa, bazıları daha duha, kuşluk veya gece için içinde abdest almak üzere daha fazladır. Müslüman her abdest harcında bu sünnetleri tatbik ederse büyük bir ecir kazanmış olur. Abdest alırken bu sünnetleri uygulamanın faydaları. Böylelikle şu hadisi şerefin kapsamına girilmiş olur. Kim abdest alır ve bunu güzelce yaparsa günahları bedeninden hatta tırnaklarından çıkar gider. Müslüm. Resulallah aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki, Sizden hiçbir kimse yoktur ki abdest alıp bunu güzelce yapsın. Sonra kalkıp yüzünü kıbrıya dönerek iki reket namaz kılsın da kendisini cennet vacip olup bağışlanmasın. Müslim. Ne der ki, bu mertebe kendisini ancak şeytanın vesveseleri ve ühlemelerine karşı nefsiyle mücadelesinden buna devam edip göz kırkma anı kadar bile bunu elden bırakmamasından dolayı hasıl olur. Böylece gayreti ve kalbini boşaltmasıyla şeytandan kurtulur. Misvak. Müslümanın bir gün ve gecede misvak kullanacağı pek çok vakti vardır. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, ümmetime meşakkat verecek olsaydım, her namaz için misvak kullanmalarını mutlaka emrederdim. Buhari ve Müslüm. Müslümanın bir gün ve gecede toplam toplamalar 20 defadan aşağı inmez. Zira 5 vakit namazda, revatif sünnetlerde, kuşluk namazında, bitir namazında eve girerken hep misvak kullanır. Zira Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin eve girdiğinde ilk yaptığı şey sahih müslümde geçtiği üzere ve Ayşe radıyallahu anhânında haber verdiği gibi misvak kullanmaktır. Eve her gelişinde misvak kullanırsa sünnet, sünnete isabet etmiş olur. Yine Kur'an okurken ağzının kokusunu, kokusu bozulduğu zaman uykudan uyanınca abdesi alırken de misvak kullanılır. Nitekim Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Misvak, ağzı temizleyici, Rabbi razı edicidir buyurmuştur. Bu sünneti uygulamanın faydası A, Rabb subhanehu ve teâlâ'nın kuldan razı olması B, ağzın temizlenmiş olması. Nitekim modern tıp ilmi, isvan dişler ve diş etleri için birçok faydalarını keşfetmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 1. Mikroplara karşı antiseptiktir. 2. Temizliği sağlar. 3. dizleri temizler, dişleri temizler. 4. Ağız kokusunu giderir. Ayakkabı giymede sünnetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Sizden biriniz ayakkabılarını giyerken sağdan çıkarken soldan başlasın. Ya ikisinde gitsin yahut ikisinde çıkarsın. Tek ayakkabı giymesin Müslüm. Müslüman bir gün ve gecede bunu defalarca tekrar Mescide girişinde ve çıkışında, tuvalete girişinde ve çıkışında, ev dışında, çalışmaya girişinde ve dönüşünde ayakkabılarını giyip çıkarırken bu sünneti bir günde defalarca uygular. Her seferinde giymesi ve çıkamazsa sünnet üzere olur. Bu niyeti kalbinde hazırda ise büyük sevap ürüşür. Ve böylece her hak ve duruşu sünnet üzere olur. Giyinmenin sünnetleri. İnsan bir gün ve gece elbisesini bazen yıkamak için, bazen uyku için, bazen de başka bir sebeple giyer çıkarır. Elbise giyme ve da bazı sünnetleri vardır. Bir, giyerken ve çıkarırken Bismillah demek. Nevevi Rahimullah der ki, bütün amellerde müstehaptır. Yani besmele çekmek bütün amellerde müstehaptır. İki, Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem elbise, gömlek, atkı veya sarık giyerken şöyle derdi. Allah'ım senden bunun ve yapılış gayesinin hayırlı olmasını dilerim. Onun ve yapılış gayesinin şer olmasından sana sığınırım. Üç, giyinirken sağdan başlamak zira Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem giyindiğiniz zaman sağınızdan başlayınız buyurmuştur. Dört, Elbise ve şalvarı çıkarken önce soldan çıkarmak. Evet, girip çıkarken sünnetler. Nemevi der ki, Bismillah demesi ve selam vermek allah Teala'yı zikretmeyi artırması müstehaptır. Bir, Allah'ı zikretmek. Şu hadisten dolayı eve girerken Allah zikredilir. Kişi evine girerken ve yemek yerken Allah'ı zikrederse şeytan arkadaşların siz için ne yiyecek yemek? Ne de gecelecek yer yok der. İki, giriş duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, senden hayırlı giriş ve hayırlı çıkış isterim. Allah'ın ismiyle gireceğiz, Allah'ın ismiyle çıkarız. Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ederiz. Sonra ailesine selam verir. Eve girişinde ve çıkışında Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiğinin şuurunda olmaya çalışır ve böylece Allah ile olan bağını sürekli canlı tutar. Üç, Misvak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği zaman önce misvaklanırdı. Dört, selam vermek. Allah'u Teala şöyle buyurmuştur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve kürek, güzel bir yaşama dileği olarak birbirinize selam veriniz. Nur 61. Şayet Müslüman'ın her fazla mescidde eda ettikten sonra evine girdiğini düşünürsek evine bir günlük işlerini 20 sünnet işlemiş olur. Evden çıkışına gelince şöyle der. Allah'ın ismiyle Allah'a tevekkül ettim. Hareket ve kuvvet ancak Allah iledir. Kendisine şöyle denilir. Bu sana kafi geldi. Korundun, hidayet olundun ve şeytandan kurtuldun. Müslüman evinden bir gün ve gecede namazı mescide kılmak için, işi için, ev ihtiyaçlarını karşılamak için olmak üzere defalarca çıkar. Evinden her çıkışında bu sünneti uygulayarak önemli bir hayır ve büyük bir sevap erişir. Eve girip çıkarken bu sünnette uygulamanın faydaları bir. Kullu için dünya ve ahiret işlerinden, Emniyet verdiği her şeyi hasıl olur. 2- Kul için cinlerden ve insanlardan gelebilecek her türlü kötülükte meyzemeyen durumlardan bir korunma olur. 3- Kul hidayet kazanır. Bu delaletin zıttıdır. Allah dini ve dünya ve bütün işlerinde sana yol göstericilik yapar. Mescide girişin sünnetleri. 1- Mescide erkenden gitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, insanlar ezan okum, okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı, kura çekerlerdi. Şayet camide cemaat erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirlerine yarışa girerlerdi. Eğer yaslı namazıyla sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünecek de olsa bu iki namaza gelirlerdi. Müttefikun Ali. ne mevi der ki, tehcir namaza erken gitmektir. Mescide giderken dua, Allah'ım kalbimde bir nur kıl, dilimde bir nur kıl, kulağımda bir nur kıl, gözümde bir nur kıl, arkamda bir nur kıl, önümde bir nur kıl, üstümde bir nur kıl, altımda bir nur kıl, Allah'ım bana bir nur ver. Müslim rivayet etmiştir. 3. Sekinet ve vakar ile yürümek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kama dokunduğunu işindiğiniz zaman namaza doğru yürüyünüz. Siz sekinet ve vakar ile hareket etmenizi tavsiye ederim. Buhari ve Müslüm. Sekinet, hareketlerde acele etmemek ve uyalanmaktan sakınmaktır. Vakar ise bakışları kısmak, sesi alçaltmak ve sağa sola bakmamaktır. Mescide yürüyerek gitmek. Nitekim fakirle acele etmeden ufak adımlarla mescide gitmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Zira şer şerri delilere dayanak mescide doğru yürümede de adımları artırmak seyahatların bu şekilde daha da artmasına vesile olur. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceyle yükselteceği hayırlar haber vereyim mi? Sahabeler evet ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitlere doğru çok adım atmak buyurdu Müslüm. 5. Mescide girerken dua etmek. Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç denilir. Sizden biriniz mescide girdiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam versin ve Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. 6. Mescide önce sağ ayakla girmek. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle dedi. Mescide girdiğin zaman önce sağ ayağınla başlaman, çıkarken de sol ayağınla çıkman sünnetlerdendir. 7. Ön safa geçmek. İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilseler, sonra bunları yapabilmek için kura çekmesi zorunda kalsalardı kura çekerlerdi bu haliyle Müslim. 8. Mescitten çıkarken dua. Mescitten çıkarken şö şöyle söyle. Allah'ım, senden fazlını isterim Müslim. Nesai'de şu ziyade vardır. Çıkarken de yine Resulallah aleyhissalatü vesselam'a selatu selam edilir. 9. mescitten çıkarken sol ayakla çıkmak. Enes radıyallahu anh'ın bu konudaki sözü az önce geçmişti. 10. tahiyyetül Mecit. Biriniz mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadıkça oturmasın. Buhari ve Müslim. Şafii der ki, yasaklanan vakitte de olsa bile tahiyyetül meccid namazı kılmak me meşrudur. Hafız İbn Hacer şöyle der, fetva ehli tahiyet-ül namazının sünnet olduğunda icma etmiş Müslüman bu sünnetleri beş vakit namazı kılmak için mescide girip çıktığında tatbik ederse toplam elli sünnet işlemiş olur. Ezanın sünnetleri. Bunun beş sünneti vardır. Bunları İbn Kayyım Zadul Mead'de şöylece saymıştır. Bir dinleyenin müezzinin söylediklerini tekrar etmesi. Ancak ve lafzına gelince la havla ve la kuvvete illa billah der. Bu hali ve müslüm. Bu sünneti uygulamanın faydası sahih-i sabit olduğu üzere sana cennet vacip olur. İki, ezanı dinleyenin ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in razı oldum demesi müslim. Bu sünneti uygulamanın faydası ise aynı hadiste geçtiğinde günahlara bağışlanır. 3- Müezzinin okuduğu ezanı tekrar ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selat etmek. Ona yapılacak en güzel salatus, salat, salatu İbrahimiyedir. Bundan daha mükemmel bir salat yoktur. Delili... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahidesidir. Müezzin işittiğin zaman dediklerini tekrar edin. Sonra bana salat edin. Muhakkak ki kim bana bir defa selat ederse Allah ona on defa selat eder. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed. Müslim. Bu sünneti uygulamanın faydası Allah azze ve celle'nin kuluna on defa selat etmesidir. Allah'ın kuluna salat etmesinin anlamı mele-i alada onu övmesidir. Salat-ı İbrahim'i ise şudur. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de salat eyle. Şüphesiz sen çokça hamd edilen şan ve şeref sahibisinin Allah'ım İbrahim ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen çokça hamd edilen şan ve şeref sahibisin bu hariç. Salat ettikten sonra şöyle demesidir. Allah'ım ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi. Muhammed'e vesileyi ve fazileyi ver. Onu kendisine vaat ettiğim makamı Mahmud'a ulaştır. Buhari. Bu duanın faydası. Kim bunu söylerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatü ona helal olur. 5. Ondan sonra kendisi için dua ederek Allah'tan fazlını ister. Şu hadisten dolayı dua edenin duasına ihabet edilir. Müezzinin dediği gibi söyle. Bitirdiğin zaman da işte sana verilir Ebu Davud. Ezan dinlenildiğinde bu sünnete uygulamaya gayret gösterilirse toplam 25 sünnet eder. Kametin sünnetleri Bu da sünnet kamet okunurken de yapılır. Nitekim Fetva komisyonu da böyle fetva vermiştir. Böylece namazların hepsinde kamet okunduğu esnada uygulanacak sünnetlerin toplamı 20 tane olur. Faidesi okunan kameti dinleyenin okunan tekrar etmesi. Ancak hayyalen salih ve hayyalen felah denildiği sırada la havle ve la kuvvete illa billah demesi kat kametil salih denildiği zaman da aynısını söylemesi sünnettir ekem Allahu ve edami edami mihad dememesi gerekir Zira bu konudaki hadis sahiptir. Saatin öyle bir şey yok bunun niye karıştırdığını. Sütreye doğru namaz kılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Sizden birisi namaz kılacağı zaman sütreye doğru kılsın ve ona yaklaşsın. Sütreyle kendi sahasında hiç kimseyi geçirmesin. Bu ister olsun ister evde olsun edilmenin sünnet oluşuna dair genel bir nasır. Bu erkeklerle kadınla eşittir. Bazı kimseler kendilerini bu sünnette mahrum ediyorlar ve sütres olarak namaz kılıyorlar. Müslüman bu sünneti bir gün ve gecede birçok defa teker aldı. Bunu revatip sünnetlerde de kuşluk namazında, tahiyyetin meşid namazında, vitir namazında yineler. Kadın evde namazını yalnız başına kılarken de uygular. Cemaatle kılınan namaza gelince, imamın sütresi, imama uyanlar içinde bir sütredir. Aleykümselam. Ha sen misin? Sütre ile ilgili meseleler. 1- Namaz kılan kimse, kıbleye sütre olarak belirlediği duvar, asa ve direk gibi bir şeyler tayin ederek yönelir. Sütrenin tayini konusunda sınırlama yoktur. 2- Sütrenin yüksekliğine gelince, semerin arkası gibi, yani yaklaşık olarak bir karşı olması yeterlidir. 3- Ayaklar ile sütre arasındaki mesafe yaklaşık olarak üç dirsek boyu olmalıdır ki arada secde edilebilecek yer kalsın. 4- Sütre, fark veya nafile namaz fark etmek sizin imamın içinde tek başına namaz kılanın içinde meşrudu 5- İmamın sütresi kendisine uyanlar içinde de insanların İnsanların ihtiyaçtan dolayı imama uyanların önünden geçmesi caizdir. Bu sünneti uygulamanın faydaları. A. Önünden geçmesi halinde namazı kesen veya eksilten kadın, eşek veya siyah köpeğin namazı kesmesinden korkunur. B. Bakıştan yukarıya ve sağa sola çevirmekten engeller. Zira suture genellikle gözünüzü sutrenin alt tarafına sabitler, düşüncesini namazın anlamı üzerinde toplar. C. Namaz kılan kişi ihtiyaçlar sebebiyle önünden geçecek kimseler için imkan bırakmış olur. Bir gün içinde kılınan nafile namazlar. 1. Revatib sünnetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah için farz dışında nafile olarak günde 12 rekat kılan hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun için cennette bir ev bina etmesin veya onun için cennette bir ev bina edilmesin. Müslim Bunlar da şu şekildedir. Öğle namazından önce 4, sonra 2 rekat, akşamdan sonra 2 rekat, yastıdan sonra 2 rekat ve sabah namazından önce 2 rekat. Sevgili kardeşim, cennette bir evin olmasını istemez misin? Bu nebevi nasihatı tut ve farzlar dışında 10 rekat namaz kılmaya devam et. 2- Kuşluk namazı. Bu namaz 360 sadakaya bedeldir. Zira insan vücudunda 360 mafsal vardır. Bunlardan her biri için bu nimete şükür olarak günlük sadaka vermek gerekir. İşte bu duha namazı bunun yerine geçer. Bunun faydası, sahih-i müslimde Ebu Zerr geldiği üzere, Resulallah Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka gerekir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her bir tehvil bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten da bir sadakadır. Bütün bunlar kişinin kuşlukta kılacağı iki reket namaz kafi gelir. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Dostluğum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oluşturmamı, iki rekat kuşluk, kuşluk, yatmazdan önce de vitir namazını kılmamı tavsiye etti Buhari ve Müslim. Vakti, güneşin doğmasından 15 dakika sonra başlar, öğle namazına 15 dakika kalana kadar devam eder. Eda, edilmesini, e, eda edilmesi için en faziletli vakti güneşin sıcaklığının şiddetlendiği zamandır. Sayısı en az iki rekattır. En fazlası sekiz rekattır. denil ki bunun için bir sınır yoktur. Üç, İkincinin sünneti. Resulallah aleyhissalatu vesselam ikinin namazından önce dört rekat kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Dört, akşamın sünneti. Resulullah aleyhissalatu vesselam akşam namazından önce namaz kılınız buyurdu. Bunu üçüncü defa söylerken dileyen kılsın buyurdu. Beş yaslının sünneti Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki her iki ezan arasında, yani her ezan ile kamet arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Üçüncü seferinde dileyen için buyurmuştur bu hâle ve Ne der ki iki ezan ile kastedilen ezan ve kamettir. Gece namazının sünnetleri. Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ramazan'dan sonra tutulan oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz gece namazıdır Müslim. 1. Gece namazının en faziletli sayısı 11 veya 13 rekat kılıp kıyamını uzatmaktır. Zira hadiste şöyle buyurulmuştur. Resulallah aleyhissalatu vesselam 11 rekat namaz kılardı. Buhari. 2. Gece namazına kalkıldığı zaman misvak kullanmak ve Ali İmran suresinin sonunda muhakkak ki göklerde yerin yaraltışında ve gece ile gündüzün birbiri ardından gelip gidişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Ali İmran 190 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan şu duayı okumak sünnettir. Allah'ım hamd sana mahsustur. Göklerde ve yerizinde bulunan her şeyin idaresi senin elendendir. Göklerin yerin ve ikisinde bulunan her şeyin nuru sensin. Ham senin içindir. ham sana mahsustur. Göklerin yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi sensin. Yine eksiksiz övgüler sana mahsustur. Sen haksın, vaadin haktır. Seninle karşılaşmak haktır. Sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Resullerin hepsi hak ve doğru yoldadır. Muhammed de hak yoldadır. Kıyamet haktır. Allah'ım sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Senin göründüğün delillerle mücadele, delillerle mücadele ettim. Hakkı ve gerçeklerin inkar edenler sana havale ettim. Yaptığım birkan. ve yapacağım gizli ve açık günahlarımı affet. Öne geçiren de sensin, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Birkan, gelin, birkan. He, Hoş geldin Muaz. Birkan, birkan. Tamam. Nikine konuşuyoruz. buradan nikine girdi. Birkan değil kalmamış ki adam. Evet. Hoş geldin, hoş geldin. Bak, bu sefer de yaylıya gel. Artık ağacında değil Musa Bey, yaylada. Yamanın <gülüyor> elinde. Ha, yayladayız, yaylada. Ha, <gülüyor> yaylada. Bak, ağacına gelmiştin ya, şeye gel artık, yaylaya gel. Tamam. Işık Yok, görüyorum, görüyorum. İnşallah, inşallah. 4- Gece namazına hafif iki rekat ile başlamak. Zira bu bundan sonrakiler için bir hazırlık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri gece kalktığı zaman hafif iki rekat ile başlasın buyurmuştur müsün. 5- Gece namazına Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabit olan şu dua ile başlamak sünnettir. Allah'ım, ey Cibril'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi gökleri ve yeri yaratan, kaybıda görüneni de bilen Rabbim. Kulların arasında ihtilaf ettikleri şeylerde de hükmedecek olan sensin. İhtilaf edilen şeylerde de izninle beni hakka hidayet et. Şüphesiz sen dilediğini sıratı müstakime iletirsin. Müslim. 6. Gece namazını uzatmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en üstün namaz hangisidir diye soruldu. Bunlar Kunutu en uzan, uzun olandır buyurdu Müslim. Kunut kelimesiyle kastedilen kıyamdır. Yedi azaptan bahseden ayetlere gelince Allah'ım azabından Allah'a sığınırım diyerek sığınmak, rahmetten bahseden ayetlere gelince Allah'ın fazlından istiyorum diye ki rahmet istemek. Allah'ın tenzih edildiği ayetlere gelince de tesbih etmek sünnettir. Zira hadiste şöyle buyurulmuştu. Müslah suresini oku işinde tesbih olan ayete gelince tesbih eder, istenilecek yere gelince ister, sığınılacak yere gelince de sığınırdı Müslüm. Gece namazına kalkmayı kolaylaştıracak sebepler bir dua etmek, iki seherde uyumamak, üç gündüz kalbile uykusu yapmak, dört günahı terk etmek, beş nefisle mücahede etmek, vitrin sünnetleri. 1. Üç rekat ile vitir yapmanın birinci rekette Fatiha'dan sonra Sebbihismi Rabbike'l-Ala suresini ikinci rekette Kullâ eyyühel kafirin suresini ve üçüncü rekette Kullhü vallâhu ehad suresini okuması sünnettir. 2. Vitirden selam verince 3 defa şöyle der. Sübhânel melikül guddûs Dar-ı rivayetindeki ziyade ziyadeye göre üçüncüsünden sesini yükselterek söyler ve şuna da şunu da ekler. Rab Melaiketil ve ruh. Sabahın sünnetleri. 1. Hafifletilmesi. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu vesselam sabah namazında ezan ile kamat arasında iki hafif rekat kılardı. Buhari ve Müslim. 2. Ne okunur? Birinci rekatında deyiniz ki biz Allah'a ve bize indirilene iman ettik. Bakara 136. Bir rivayette son rekatında Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Ali İmran 52. Bir rivayette son rekatında Ali İmran Suresinden okurdu şeklindedir. Son rekatında da de ki ey ehli kitap sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Ayetini okurdu Ali İmran 64. Müslüm. Diğer bir rivayette sabahın birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında İhlas suresini okurdu. Müslim. 3. yan taraf üzere yatmak. Resulullah aleyhissalatu vesselam sabah iki rekat kıldığı zaman sağ yanı üzerine yatardı. Buhari. Evinde sabahın sünnetini kıldıktan sonra sünnete uymak için birkaç dakikalığına da olsa yatmalıdır. yatmalıdır. Sabah namazından sonra oturmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldığı zaman güneş yükselene kadar namaz kıldığı yerde otururdu. Nimetin büyüklüğü. Muhakkak ki Allah Teala melekleri mescidlerde namazdan önce veya sonra oturanlar için dua ve istiğfar ederek Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona merhamet et demek de, demekle mükellef kılmıştır. Nitekim hadiste şöyle gelmiştir. Ey Müslüman kardeşim Allah'a itaat ettiğin zaman onun katındaki değerini düşün yakın melekleri sana dua etmekle görevlendirilmiştir. Namazın kavli sünnetleri 1- İstiftah duası İhram tekbirinden sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebari kesmik ve teala ceddük ve la ilaha gayruk Ey Allah'ım senin ile tesbih ve te seni hamdin ile tesbih ve tenzih ederim. İsmin mübarektir, azametin yücedir ve senden başka ilah yoktur duasını okumak. Burada okunacak bir diğer dua. Ey Allah'ım benimle hatalarımın arasını uzaklaştırdı tıpkı doğuyla batının arasını uzaklaştırdın gibi. Ey Allah'ım beni hatalarımdan temizle. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlediğin gibi. Ey Allah'ım beni hatalarından karla, su ile ve soğuk su ile yıka, Buhari ve Müslim. İstiftah duaları olarak gelen dualardan biri seçilir. İki, kıraate başlamadan önce, racim diye sığınmak. Üç, Besmele yani Bismillahirrahmanirrahim demek. Dört, Fatiha'dan sonra amin demek. Beş, Sabah namazı, cuma namazı, akşam namazı, dört reketli namazlar ve tek başına kılınan bütün nafilelerde Fatiha okuduktan sonra bir sure okumak. İmama uyana gelince kıraatin sessiz olduğu namazlarda oku, açıktan okunan namazlarda okumaz. Altı rüküden kalkıp, Rabbena velekel hamd dedikten sonra, Ey Rabbimiz, göklerle yer ve onlardan başka dilediğin her şeyde olursa ham ancak sana mahsuzdur. Ey Meşgüdü Sena'ya layık olan Allah'ım, kulun ki hepimiz sana kuluz, söyleyeceği en layık söz şudur. Allah'ım senin verdiğine mani olacak yoktur, senin vermediğini verecek yoktur, senin katında hiçbir varlık sahibine varlığı fayda verecek değildir duasını okumak. 7- Rükü ve secdelerin tesbihini birden fazla tekrar etmek. 8- İki secde arasında Rabbiyu filli kavlini birden fazla tekrar etmek. 9- teş Son teşebbühten sonra şu duayı okumak. Allah'ım. Cehennem azabından, kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden ve Mesih-i fitnesinden sana sığınırım, Bu ve Müslüm. Namaz kılanın secdelerinde tesbihi kısa tutmaması, hatta dilediği gibi dua ederek uzatması Müste yaptı. Zira hadise kurul Rabbine en yakın olduğu durum secde haldir. O halde secdede duaya artırınız buyurmuştur Müslüm. Bu hususta diğer dualar için El-Kahdani'nin hüsnül müslim adlı kitabına bakabilirsiniz. İstiftah duası ve teşebbütten sonra okunan dua dışındaki kavli-i sünnetler namazın bütün reketlerinde yapılır. Böylece günde 17 reket kılınan farz namazlarda uygulanan kavli-i sünnetler her reketler tekrar edildiği sayılan bu 8 sünnetleri hesapladığımız zaman toplam 136 sünnet eder. Nafile namazlardan açıkladığımız bir günde toplam 25 reket olup her reketin kavli sünnetlerin tatbik edilmesiyle toplam 175 sünnet eder. Buna gece namazının ve kuşluk namazının reketlerini artırmayı da eklesek, sünnetlerin sayısı da artar. Namazda birken söylenip tekrar edilmeyen kavli sünnetlere gelince bir istiftah duası iki teşebbütten sonraki dua bunlar da far namazlarda toplam on sünnet eder. Bir gün ve gecede edilen nafile namazlarda bu iki sünnet tekrar edilerek toplam 24 sünnet eder. Gece namazı, kuşluk namazı veya tahiyet ve namazı gibi nafileler de eklenirse bu sünnetlerin sayısı da artar. <Gülüyor> Namazın fiili sünnetleri. Bir. İhram tekbiriyle beraber elleri kaldırmak. İki. Rüküye eğilirken elleri kaldırmak. Üç. Rüküden kalkarken elleri kaldırmak. Dört. İki. Teşebbüdü namazlarda İki teşebbü namazlarda üçüncü reketten kalkarken elleri kaldırmak. Beş, elleri kaldırırken parmakların birbirine bile bitiştirmek. Altı, elleri kaldırırken parmakların ve avuç işlerinin kıdreye doğru olması. Yedi, eller kaldırırken parmakların omuzlara veya kulak uşağına kadar uzatılması. Sekiz, sağ elin sol üzerine konması veya sağ el ile sol bileğin tutulması. Dokuz, namazda secde edilecek yer bakılması. On iki aya karşısında bir miktar ayrılması. On bir, Kur'an'ı tertil ile tane tane okumak ve anlamını düşünmek. Rükûnun sünnetleri. 1. Rükû'de diz kapaklarını tutmak, parmaklarını arasına ayırmak. 2. Rükû'da sırtı düz tutmak. 3. Başı sırt hizasında tutmak, kaldırmamak veya eğmemek. 4. Pazularını iki yanından uzak tutmak. <gülüyor> Secdenin sünnetleri. 1. Pazularını iki yanından uzak tutmak. 2. Karnını uyluklarından ayırmak. 3. Baldırlarını uyluklarından ayırmak. 4. Secdelerde iki dizinin arasını ayırmak. 5. Ellerinin içini, ellerinin içini yere yapıştırmak. 6. Ayaklarını dikmek. 7. Secde esnasında ayaklarının birbirine bi bitişirilmesi. 8. Elleri omuzlar veya kulakların hizasında yere koymak. 9. Elleri açmak. 10. Parmaklarının arasını kapamak. 11. Ellerı kıbleye doğru koymak. İki secde arasındaki sünnetler. İki secde arasındaki oturuş şu, şu, şu iki şekilde olur. Bir, iki ayetilen oturuş, ayakları dikip topuklar üzerine oturmak. İki, iftiraş oturuşu, sağ ayağı dikip sol ayağı yaymak. Birinci teşebbütte sol ayağı bükerek üzerine oturmak, sağ ayağı dikmek. Resulallah aleyhissalatü vesselam buyur, bu oturuşu unuttu denilecek kadar uzun otururdu. İstirahat celsesi kısa bir süre oturmaktır. Bunda zikir yoktur. Uygulanacağı yer ise birinci ve üçüncü rekatta ikinci secdeden sonra az bir miktar oturarak tatbik edilir. Son teşehhüdün sünnetleri. İkinci teşehhüd üç şekilde olur. A. Sağ ayak dikilir, sol ayak Sağ baldırın altından çıkarılır ve makat yere gelecek şekilde oturur. B. A şıkkındaki gibi oturulur ancak sağ ayak dikilmez. Sol ayak gibi o da sol tarafa dönüş şekilde çıkartılır. C. Sağ ayak dikilir. Sol ayak sağ baldır ile sağ uyluk arasına konulur. 1. Sağ el sağ diz üzerine Sol el, sol diz üzerine eller yaygın, parmaklar arası açık şekilde konulur. 2- Teşehüdün başından sonuna kadar işaret parmağı ile işaret edilir. Baş parmak ile orta parmak halka şeklinde yapılır, gözünü işaret parmağına diker. 3- Selamları verirken sağa ve sola dönmek. Böylece her reketle tek tekrar edilen 25 sinnet, Farz namazlarda toplam 425 sünnet eder. Nafile namazlardan belirttiğimiz 25 rekat ile bu sünnetlere devam edildiği takdirde bir gün ve gecede toplam 625 sünnet eder. Nitekim Müslüman, kuşluk ve gece namazlarının rekat sayısını artırsa bu sünnetlere daha fazla tatbik etmiş olur. Namazlarda tekrar edilme sadece bir veya iki defa yapılan fiili sünnetler ise 1- İhram tekbiriyle birlikte elleri kaldırmak. 2- İki teşehhüdü olan namazlarda üçüncü rekade kalkarken elleri kaldırmak. Üç, birinci ve ikinci teşehhüd oturuşlarında başından sonuna kadar işaret parmağı ile işaret yapmak. Dört, selam verirken sağa sola dönmek. Beş, istirahat celsesi. Dört rekatlı namazlarda iki defa yapılır. Diğer namazlarda ise bir defa yapılır. Farz ile nafile arasında fark yoktur. Altı, teverrük. Sağ ayağı dikip, sol ayağı sağ baldırının altından geçirmek ve makadı yere gelecek şekilde oturmak. Bunu iki teşehhüdlü namazların ikinci teşehhüdünde de yapar. Sabah namazı dışında bütün farz namazlarda iki sebe yapılan teşehhütle parmakla işaret dışında bu sünnetler birer defa yapılır. İstirahat celsesi dört rekatlı namazlarda iki defa tekrar edilir. Böylece toplam 34 sünnet eder. Ey mübarek kardeşim, namazını bu kavli ve fiili sünnetleriyle süslemeye gayret et ki ecrin âsim Allah katındaki derecen yükselsin. Fazilesi İbn Kayyim der ki: Kulun Allah azze ve celle'nin huzurunda iki duruş vardır. Birincisi namazda onun huzurunda durması, ikincisi ona kavuştuğu günde Huzurunda durmasıdır. Kim birinci duruşun hakkını yerine getirse diğer duruşunun lehinedir. Kim de birinci duruşun hakkını hafif önemsemezse ikinci duruş kendisini şiddetli gelir. Farz namazlardan sonraki sünnetler. Bir. Üç sefer istiğfar etmek. Allah'ım sen selamsın. Selamet sendendir. Ey Celal ve İkram sahibi sen yüceler yücesisin demek Müslüm. 2 Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır. O her şeye gücü yetendir. Allah'ım verdiğine mani olabilecek, vermediğine verebilecek yoktur. İtibar sahibine itibarı senin katında fayda vermez demek. Buhari ve Müslüm. Üç, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Büyük onun ve hamd onadır. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak ona ibadet ederiz. Nimet onun, fazilet onundur. Güzel övgüler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kâfirler hoşlanmasa da dini yalnız ona mahsus kılarız müslim Dört, 33 üçer kere, Sübhanallah. Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bir kerede, <gülüyor> La ilahe illallah, vahdehu, la şerike, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Müslüm. 5. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et demek. 6. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Çok yaşlanarak elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Dünya fitnesi ve kalbi azabından sana sığınırım demek bu hali. 7. Rabbim kullarını dirindip topladığın günde beni azabından koru demek. Bera radiyallahu an hadisinde bu şekilde rivayet edilmiş ve o şöyle demiştir. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselamın arkasına namaz kıldığımızda onun sağ tarafında olmayı isterdik. Yüzünü bize doğru döner ve şöyle dediğini işitirdik. Rabbim. Kullarını dirildi topladığın günde beni azabından koru, Müslim. Sekiz, ihlas, felak ve nas surelerini okumak. Sabah ve akşam namazlarından sonra bu sureler üç kere tekrar edilir. Dokuz, ayetel kürsüyü okumak. On, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onun içindir. Yaşatan ve öldürendir. O her şeye kadirdir. Bunu akşam ve sabah namazlarından sonra on sefer söylemek. 11. Tesbihler el ile yapmak. Sağ el ile yapıldığına dair rivayette ihtilaf edilmiştir. Umumi rivayetler diğerini de kapsar. Çünkü Resulallah aleyhissalatü vesselam namazlardan sonraki tesbihatı el ile yapmış ve böyle yapmaya etmiştir. 12. Bu zikirleri namaz kıldığı yerden ayrılmadan yapmak. Eğer Müslüman gayret bu sünnetlerin toplamı her farz namazı yapıldığı takdirde yaklaşık 55 sünnet eder. Nitekim sabah ve akşam namazlarında bunun sayısı artar. Her farz namazın ardından bu sünneti tatbik etmenin ve buna devam etmenin faydaları. A. Müslüman her namazın ardından bu tesbihleri yapmaya devam ederse günde 500 sadaka sevabı yazılır. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her tesbih sadakadır, her tekbir sadakadır, her tahmid sadakadır, her tehlil sadakadır buyurmuştur Müslüm. İmam Nebevi der ki, sadaka sevabı hükmünde demektir. B. Günde toplam 500 eden bu tesbihlere her namazın ardından devam ederse Müslüman kul için her tesbihe cennete bir ağaç dikilir. Resulallah aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radiyallahu anh'a ağaç diktiği sırada uğradı. Uğradığında şöyle buyurmuştu: Ey Ebu Hureyre, sana bundan daha hayırlı olanı göstereyim mi? O da, evet ey Allah'ın Resulü dedi. Şöyle buyurdu, şöyle de, Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber. Bunu dediğin zaman her biri için cennette ağaçlar dikilir. Ağaç dikilir. İbn-i C. Kendisiyle cennet aslında ölümden başka bir şey olmaz. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam her namazın ardından ayetel kürsü okuyan ve buna devam eden kimseyi cennetle müjdelemiştir. D. Bu tesbihlere devam eden kimsenin günahları deniz köpükleri kadar da olsa dökülür. E. Her namazın ardından bu tesbihlere devam eden kimse dünyada ve ahirette hüsrana uğramaz. Zira hadiste şunlar söyleyen hüsrana uğramaz uyurulmuş ve bu tesbihler sayılmıştır. F. Farzlarda eksik kalanlar bunlarla tamamlanır. Sabah, akşam söylenecek sünnet zikiller. ay 1. Ayet-el okumak. Bunun faydalarından birisi, bunu sabahladığında okuyan akşama kadar cinlerden korunur. Akşam okuyan sabaha kadar cinlerden korunur. İki, muavizat, İhlas felak ve nas surelerini okumak. Faydalarından birisi, bunları sabahladığında ve akşamlandığında üç defa okuyan her şeye karşı yeterli gelir. Mülk Allah'a ait olduğu halde sabahladık. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. ham O'nadır. Ve O'na, he, O her şeye gücü yetendir. Rabbim senden bugünde olan ve bugünden sonraki ayrı iste. Bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerrinden de sana sığınırım. Rabbim tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Akşam olunca mülk Allah'a ait olduğu halde akşamladık şeklinde söylenir. Akşamlar Rabbim senden bu gece olan ve bu geceden sonraki hayır işte bu gecenin şerrinden ve bu geceden sonraki şerrden sana sığınırım şeklinde söylenir. 4 Allah'ım senin yardımınla sabahlar ve yine senin yardımınla akşamlar. Senin yardımınla yaşar ve yine senin yardımınla ölür ve dönüş sanadır. Akşam olduğunda da Allah'ım senin yardımınla akşamlar, senin yardımınla sabahlar, senin yardımınla yaşar, senin yardımınla ölürüm. Dönüş sanadır. 5. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve sen benim ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ve sana verdiğim ah ve vaat üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana soyunuyorum. Üzerime olan nimetimi ve günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz günahlar ancak sen bağışlarsın. Bunun faydası kim akşaklandığında bunu kesin inanç yakın ile söyler de o gece ölüyorsa cennete yiyor. Sabahlayınca aynı şekildedir, aynı hadiste geçmektedir. Altı, dört kere Allah'ım, senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in de kulun ve Resulün olduğuna senin ağaçını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Bunun faydalarından birisi. Bunu sabahladığında veya akşamladığında dört defa söyleyen kimseyi Allah cehennemden azat eder. Akşamladığı zaman sabahladım yerine akşamladım der. 7- Allah'ım, benim veya kullarından birinin yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortan yoktur, ham sanadır, şükür sanadır. Faydası, kim bunu sabahladığında söylerse o günün şükrünü eda etmiş olur, akşamladığında söyleyen de o gecenin şükrünü eda etmiş olur. 8- Üç defa, Allah'ım, bedenime afiyet ver, Allah'ım kulağıma afiyet ver. Allah'ım gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hak ilah yoktur. 9. 7 kere Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona tevekkül ettim. O yüce Rabbidir. Faydası Allah sabah ve akşam bunu 7 defa söyleyen kimsenin dünya ve ahiret tas tasalarına kafi gelir. On. 10. Allah'ım, dünya ve ahirette senden aff ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünya, malım ve malım hakkımda senden aff ve afiyet dilerim. Allah'ım, korusunlarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önünden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru, yere batırlarım, altından helak edilmekten azametine sığınırım. 11. Gizli ve aşikarı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım. Her şeyin Rabbi ve sahibi senden başka hak ilah olmadığına ederim. Nefsimin şerinden sana sığınırım. Şeytan ve... Şey Şirkinin şerrinden nefsime kötülük etmekten veya onun kötülüğün, kötülüğü bir Müslümana götürmekten sana sığınırım. 12-3 kere İsmiyle yerde mi gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işlen ve her şeyi bilendir. 13-3 kere Rab olarak Allah'tan, din olarak, İslam'dan, Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı oldum. Faydası sabah ve akşam bunu 3 kere söyleyen kimseden Allah'ın kıyamet gününe razı olması bir hak olur. 14- ya hay, ya kayyum. Rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. 15. İslam fıtratı ihlas kelimesi ve Nebimiz Muhammed, Mus Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini üzere müşriklerden olmayan, Müslüman ve Hanif olan babamız İbrahim'in milleti üzere sabaha eriştik. 16-100 kere Allah'a kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Faydası... Sabahladığında ve akşamladığında bunu yüz kere söyleyen kimse kıyamet günde kimsenin getirmediği bir şeyle gelmiş olur. Ancak bunu kendisi kadar veya daha fazla söyleyen kimse olursa bu müstesna. Diğer bir faydası günahlar deniz köpükleri kadar olsa da dökülür. 17. Sabahlayınca yüz kere. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onun ve ham onadır. Ve o her şeye gücü yetendir. Buhari ve Müslim. Faydası bunu günde yüz defa söyleyen kimse için bir on köle azalt etmeye bedeldir. 200 iyilik yazılır 300 kötülüğü siliniz, 4 o gün akşama kadar şeytana karşı bir koruma olur 18 günde 100 kere Allah'tan maaf ettiğim ve ona tebliğ ederim. 19 sabahlayınca Allah'ım senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel bilirim. 23 kere yaratıkların sayısince kendinin razı olacağı kadar aşının ağlı ve kelimelerin çokluğunda hamde dek Allah'tan tüm nüksanlıklarından ederim 21 akşamlayınca 3 kere. Yarattıkların şerrinden Allah'ın Allah eksiksiz kelimelerine sığınırım. Bu zikirlerden birini her okuyuşunda sünnetlerden birini uygulamış olur. Müslümanın sabah akşam bu zikirlere devam etmesi gerekir ki sünneti tatbik etmediği ki büyük ecri kazansın. Müslümanın bu zikirleri ihlas, sadakat ve yakın ile okuması anlamını düşünmesi ve böylece hayatında, ahlakında ve gidişatında etkisinin görülmesi gerekir. İnsanlarla karşılaşınca uygulanacak sünnetdir. Bir selam vermek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi İslam hasleti hayırlıdır diye soruldu. buyurdu ki yemek yedirmem ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermem. Bu harbi ve müsteh. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve selam aleyküm dedi. Selamına cevap verildi ve oturdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam on buyurdu. Bir başkası geldi, Esselamu aleyküm. Ve rahmetullah dedi. Selam alındı ve o da oturdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam 20 buyurdu. Sonra bir başkası daha geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatüh dedi. Selam aldı ve oturdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam 30 buyurdu. Düşün kardeşim. Allah seni gözetsin. Selamın bir kısmıyla yetineğe kendini ne kadar çok ecirden mahrum bırakıyorsun. Selamı tamamlayıp da 30 hasene almıyorsan almıyorsun. Hasenenin en az değeri on misidir. Böylece toplam 300 hasenedir. Haseneler arttıkça bu sayıda katlanır. Ey sevgili kardeşim dilini selam lafzını ve berrekatı kısmını söyleyene kadar tam yapmaya alıştır ki bu büyük ecre nazi nail olabilesin. Müslüman bir gün ve gecede de, defalarca selam verir. Mescide girerken ve çıkarken namaz kılanlara ve oturanlara selam verir. Yine evine girip çıkarken de selam verir. Unutma kardeşim, insanlardan biriyle karşılaştığında ve ondan ayrılırken tam bir şekilde selam vermeden sünnetten zira hadise şöyle buyrulmuştur. Sizden biriniz bir meclise geldiği zaman selam versin, oradan ayrılacağı zaman da yine selam versin. Birinci selam ikincisinden daha evla değildir. Mescitte ve eve girip çıkarken selam vermeye devam edilirsek gününde toplam 20'den fazla selam verilmiş. 20'den az selam verilmiş olmaz. İşe gidip gereken yolda karşılaştığı insanlara selam vermesi ve telefon konuşmalarında selam vermesi de buna eklenirse miktar artar. 2- Güler yüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Kardeşine güler yüz göstermek olsa bile müslim. 3- Musafaha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. iki Müslüman karşılaşıp tokalaşırsa, ayrılmalarından önce mutlaka bağışlanırlar. Nebevi der ki, bil ki tokalaşma her karşılaşmada üstahattır. Gayret et ey kıymetli kardeşim, karşılaştığın kimseye selam ver, tokalaş ve güler yüz göster. Böylece bir anda üç sineti birden tatbik etmiş olursun. Dört, güzel söz. Allah Teala şöyle buyurmuştur, kullarıma söyle sözün en güzelliğini söylesinler. Sonra şeytanın aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın aç paçık düşmanıdır. İsrailli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da güzel söz sadakadır buyurmuştu Bu ve Müslüm. Güzel söz, zikir, dua, selam ve haklı örgüyü de kapsar. Bu üstün ahlak ve fiiller de güzel edeptendir. Güzel söz, insanda büyüleyici bir etki yapar, gönlünü rahatlatır, kalbine huzur verir. Güzel söz, müminin kalbinde olan nur, hidayet ve güçlüğün göstergesidir. Ey kıymetli kardeşim, bütün ömrünün sabahtan akşama kadar güzel sözle geçmesini misin? Eşine, çocuklarına, komşularına, arkadaşlarına, hizmetçilerine ve kendilerine muamele bulunduğun herkese güzel söz söyle. Yok gerek yok. Ne alçaklığı O ses de mı buraya? Yemek yemenin sünnetleri. Yemekten önce yemek esnasındaki sünnetler. Bir besmele, iki sahilde yemek, üç önün, önünden yemek. Bu sünnetlerin hepsi şu hadiste bir araya gelmiştir. Ey delikanlı! Allah'ın adını an, sağ eline ve önünden ye. Düşün. Dört. Düşen lokmayı silip yemek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz lokması düşerse üzerindeki eziyeti gidersin ve sonra yinsin. Yüşsün. Beş. Üç parmakla Yemek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç parmağıyla yirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam genelde böyle yapardı. İhtiyaç olmasa arz, en fazla iletçisi de bunu. Yemekte oturuşun şekli. Gizdeğini büküp ayaklarının üzerine oturmak veya sağ ayağı dikip sol üzerine oturmak. Hafız İbn Hacer'in nefetül baridi dediği gibi bu müstehaptır. Yemekten sonraki sünnette. <gülüyor> Bir. Bir. Parmakları yalamak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının yalanmasını, yalanmasını emretmiş ve muhakkak ki sizler bereketin nereden, o, nerede olduğunu bilemezsiniz. Duyurmuştur müslüm. Yemekten sonra Allah'a hamd etmek. Şüphesiz Allah yemeği yiyip kendisine ham deden kuldan razı olur müslüm. aleyhissalatu vesselam yemekten sonra şöyle dua ederdi. Benden bir güç ve kuvvet olmaksın bunu bana yediren ve beni bununla rızıklandıran Allah'a hamd olsun. Bu duanın faydası geçmiş günahları bağışlanır. Müslüman yemek yerken bu sünnette uygulamaya gayret 15 15'ten az sünnet işlemi olmaz. Bu insanların geleninde olduğu gibi eğer günde 3 öğün yerse böyledir. Yer bu 3 öğünlerin aslında hafif yemekte yiyorsa bu sünnetten sayısı daha da artar. İçecekler de sünnetler. Şimdi dışarıya çekebilirsiniz mekaniğiyle değiştirebilirsin. 5. Besmela. İki sağ ile içmek. Bir rahibiste ayet okunur. Allah'ın ismini av vesailinde ye buyurmuş. 3. İçerken kabın dışına nefes vermek. Yani tek seferde değil, üç yudumda içmek. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir şey içerken her yudumundan nefes alırdı. 4. Oturarak içmek. Sizden biriniz ayakta bir şey içmesinmiş. 5. İçtikten sonra elhamdülillah demek. Şüphesiz Allah yemeğini yiyip kendisine hamd eden ve içeceğini içip kendisine hamd eden kurulan razı olur. Müslüman içecek içecekken bu sünnette uygulamaya gayret gösterse toplamıyımdan az sünnet işlemiş olmaz. Eğer daha fazla içecek içecek içerse bu sünnete de artırır. Sıcak olsun soğuk olsun bütün içecekler buna dahildir. Bazı insanlar meşgul edecekken bu sünnette uygulamaktan razı oluyorlar. Uyarmak gerekir. Nafilelerin evde, evde eda edilmesi. Bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kişinin fazla namazlardan sonra kıldığı en hayırlı namaz evinde kıldığı namazdır. Muhalebe Müslüm. İki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diye bir hadise şöyle buyurmuştur. Kişinin insandan görmediği yerde kıldığı nafile namaz, insandan göz önünde kıldığı 25 namazı eşittir. Bu sünnet bir gün mühe gecede revatik namazada, kuşlukla bütün namazlara da çöktes tekrar edilir. Her birinin evinde kılmaya gayret edilmeli ki sünnetin ecrinden, nasip alınabilsin. Nafileli elde kılmanın faydası a. Uzak huşu, riyadan uzak, uzak olan huşu ve ihlasın tamamlanmasına sebeptir. b. Ele rahmetin şeytanın çıkarılmasına sebeptir. c. Farz namazların mescidinde kılınması gibi ecrinin katlanmasına sebeptir. Meclisten kalkarken uygulanacak sünnetler. Şunu söylemek meclise kefaret olur. Allah'ım sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehad ederim. Senden bağışlanmak diler ve sana teybih ederim. Müslümanın bir gün ve gecede oturduğu pek çok meclise vardır. Bunların detaylı açıklaması şu şekildedir. Bir, üç ön yemek ki... Yemek için oturuyorsun, kuşku yok ki genelde beraber oturduğun kimselerle konuşuyorsun. 2- Arkadaşlarından veya komşularından birini gördüğünde ayakta da olsa onunla konuşuyorsun. 3- İş yerindeki veya okuldaki arkadaşlarına oturuyorsun. 4- Eşinle ve çocuklarına oturup karşılıklı konuşuyorsun. 5- yolda, ara, yolda, arabada seninle beraber olan eşin veya arkadaşınla konuşuyorsun. 6- Konferans meyadehsede bulunursun. Allah seni bezesin ey kardeşim. Düşün ki bir gün ve gecede bir zikri birkaç defa yapabilirsin ve böylece Allah ile aranla bağım olsun. ''Sübhaneke Allah'ım ve benlik'' diyerek kaç defa Allah'ı veriyor ve onu kendisiyle layık olmayan şeylerden temiz ediyorsun. Bir gün ve gecenin de tövbe ve istiğfakını kaç kere yeniliyorsun. ''Estağfirullah ve tüvbe ileik'' diyerek o mecliste de bunu elde edebilirsin. Allah Teala'nın rububiyetteki, huvuyetteki, isim ve sıfatlarındaki vahdaniyetini kaç defa ikrar ediyorsun. ''Aşhadu allâ ilâhe illâ ente'' demekle buna, bunu yapmış oluyorsun. Bunu yaptığın zaman günün ve gecen boyunca Allah-u Teala'ya tevhid ve tenzih etmiş, istifah ve tevhid etmiş olursun. Bu sünneti uygulamanın faydası, o meclisteye belki konuşula, konuşmalardan hasıl olan günah ve hatalara faaliyet olun. Faidesi ise İbn-i der ki, kardeşlerle bir araya gelmek iki kısımdır. Birincisi, tabi bir rünsiyet ve vakit geçirmek için toplanmak bunun zararı faydasından çoktur. Bunun zararının en en düşüğü, kalbin ifsat olması ve vaktin ziyar cümlesidir. İkincisi, bu üç sebeplerin hususunda yardımlaşma veya hakkı tavsiye etmek üzere toplanmak. Bu en büyük ganimet ve en faydalı olan toplanmadır. Salih niyeti hazır etmek. Allah seni gezetsin ey kardeşim. Şunayı bil ki uykuya, ye, uyku, yemek, hızık talebi ve bunlardan başka bütün mübahameller için niyet edeceğiz. Bunları taate ve kişiye binlerce hasene kazanmasına sebep olan yakınlık vesilesine çevirmek mümkündür. Bunun şartı Müslüman'ın bunları yaparken Allah'a yaklaşmaya niyet etmesidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ameller ancak niyetlerilerdir ve her kişi ancak niyet ettiği kişi için ancak niyet ettiği şeyi vardır buyurmuştur. Bu harbi Müslüm. Örnek, Müslüman gece namazına veya sabah namazına uyanabilmek için erken yatarsa ibadet olur. Yer mü mübahlar da bunun gibidir. Bir anla birçok ile ganimet kazanmak. Bir vakit birden çok ibadetle değerlendirmek ancak vakitlerini muhafaza edenlerin bildiği bir şeydir. Bunun hayatımızda birçok uygulaması vardır. Bir, Müslüman mescide yürüyerek veya arabayla gittiği zaman ibadete gitmekte olduğu için bundan ecir kazanır. Lakin yine bu vakti Allah'ı zikretmeyi artırarak veya Kur Kur'an'ı değerlendirerek aynı zamanda birden çok ibadetle ganimet kazanmak mümkündür. 2- Müslüman münkeratların bulunmadığı bir düğün yemeğinde bulunursa o velime yemeğinde bulunması ibadettir. O yemekte Allah Teala'ya dua etmesi veya Allah'ı zikretmeyi hatırlayarak değerlendirmesi mümkündür. 3- Kadının ev işlerini tutması eğer bununla Allah'a yakınlaşmayı niyet etmişse ibadettir. Bu vaktini Allah'ı zikirle veya İslam'ı sohbet kastiyeti dinlemek gibi başka bir ibadeti daha işleyerek değerlendirebilir. İbn-i Ömer anhumdan Muhakkak ki bizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meclisinde yüz defa Rabbim beni bağışla, tevbemi kabul et, şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin ve pek merhametlisin dediğini sayardık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aynen iki ibadet nasıl kanimet kazandığını düşün. Bir, Allah Teala'ya zikrederek bağışlanma dilemek. İki, sahabelerine ilim ve dinlerini öğretmek üzere onlarla oturmak. Her durumda Allah'ı zikretmek. Bir, Allah'ı zikretmek. Allah'a kulluğun esasıdır. Dira bütün zamanlarda ve hallerinde kulleyi yaratıcısı arasındaki babudur. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Resulallah aleyhissalatu vesselam Allah'ı her durumda zikreder. Allah ile irtibat hayattır. Ona sığınmak kurtuluştur. Ona yakınlık başarı ve razı olunmaktır. Ondan uzaklık ise sapıklık ve hüsrandır. İki, Allah'ı zikretmek mümin ile münafık arasındaki farktır. Münafıkların sıfatı Allah'ı ancak çok az zikretmeleridir. Üç, şeytan insan ancak Allah'ı zikirden gafil olduğu zaman mağlup eder. Allah'ı zikretmek insanı şeytanın dizaklarından koruyan bir kaledir. Şeytan insanın Allah'ı zikretmeyi unutmasını ister. Dört, zikir saadetin yoludur. Allah-u Teala diyor ki bunlar iman edenler ve gönüllere Allah'ın zikriyle sükun eterenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rab 28.5 Allah'ı zikretmenin devamlılığı zorunludur. Zira cennet ehli dünyadayken Allah'ı ve Celle'yi zikretmedikleri anlara pişman oldukları kadar başka bir şey pişman olmazlar. Muhakkak ki bu zikrin devamı Allah ile sılanın devamı demektir. Nevevi der ki alimler abdestsiz olarak olanın günü haizli ve nifaslı olanın kalp ve dille tesbih, tahmid, tekbir, tehlil, Resulullah aleyhissalâtu Vesselam'a salat etmek ve dua ile zikretmenin caiz olduğunu icma Kur'an okuması ise 6. Kim Rab Azze ve Celle'yi zikrederse Rab Teala da ona zikreder. Onu zikreder. Allah Teala buyurdu ki ben zikredin ki ben de siz zikredeyim. Bakara 153. İnsan çoğunlukla sultan e, sultanlardan birinin meclisinde kendisini zikredip öldüğünü işitse buna sevinir. Peki sultanlar sultanı olan Allah azze ve Celle insanın içinde Allah zikredip toplulukta daha hayırlı olan bir topluluk için zikrettiğinde durum nasıl olur? 7. Allah zikretmek ile kasredilen kelimeyi çabuk çabuk söylemek veya kalbin Allah'ın tanzim ve taatinden Gafil olduğu kelimeler değildir. Dil zikredilirken tefekkürün de buna katılıp kelimenin anlamından etkilenmesi gerekir. allah Teala buyuruyor ki, kendi kendine yalvararak ve yöperek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rab binan gafillerden olma. a Zikreden insanın söylediği şeyin manasından aciz olmaması gerekir. Kalbin zikri, dilin zikriyle bir araya gelmeli. İnsan zahiren ve batının Rab ile iltibat kurmalıdır. Allah'ın nimetleri hakkında düşünmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah Teala'nın nimetleri hakkında düşünün. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Müslüman'ın Allah Teala'nın kendisi üzerindeki nimetlerini düşünmesi bir gün ve gecede birkaç defa tekrar ettiği işler ben de. Bazen vakıf olarak bazen gördüklerini müşahede ederek bazen de dinleyerek tefekkür etmesi bu nimetleri düşünmesi ve Allah'a hamd etmesi gerekir. Bir, mescide girerken Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırlıyor musun? Etrafında nice kimselerin nasıl bundan mahrum olduğunu düşünüyor musun? Sabah namazlarındaki lezzeti Müslümanların evlerine baktığında onların ölüler gibi derin uykuda olduğunu tefekkür ediyor musun? İki, yolda yürürken çeşitli manzaralar gördüğünde arabada şeytanın sesinin yani müzik sesinin yükselişini işittiğinde Allah'ın üzerindeki nimetini düşünüyor musun? Üç, dünya haberlerini okuduğunda veya dinlediğinde açlıkları, sel baskınlarını, hastalıkların yayılmasını, depremleri ve savaşları duyduğunda Allah'ın üzerindeki nimetlerini düşünüyor musun? Derim ki, şüphesiz ki başarılı kulu her durumda kalbi, şuuru ve hissel Allah'ın kendisi üzerindeki nimetlerinden gafil olmak, daima Allah'a hamd ve şükür eden, din, sıhhat, rahatlık ve her kötülükten selamet gibi nimetlerinden dolayı onu öven kuldur. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim belaya uğramış bir kimse görür de senin uğradığın beladan beni afiyette kılan ve yarattığı tek ki kimseden üstü kılan Allah'a handolsun derse o belaya uğramaz. Allah Teala buyurmuştur ki o halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa resim Araf 69 her ay Kur'an-ı Kerim'e hatım etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı her ayda oku buyurmuştu. Kur'an'ı her ay hatim etmenin yolu farz namazlardan yaklaşık 10 dakika önce 2 dakika okuman mümkündür. Yani her namazdan önce veya sonra 4 sayfa okursan günde toplam 10 yaklaşık yani 20 sayfa okumuş olursun. Bu da tam bir cüzedir. Bu yolla Kur'an'ı her ay kolayca hatim etmiş olursun. Uyumadan önceki sünnetler Allah'ım senin isminle ölür ve yaşarım. Buhari 2. İki, i̇ki avucunu birleştirir. İhlas, felak ve nas surelerini okuyarak Rab üfler, Sonra vücudundan ulaşabildiği yerleri avuçlarıyla başının üzerinden yüzünden vücudunun ön kısmından başlayarak mesheder. Okuma ve meshetme 3 kere tekrarlanır. Buhari. 3. ayetel el kürsü okunur. Buhari. Bu ayeti okumanın faydası. Bunu okuyan kimse Allah'ın muhafazasında olmaya devam eder ve şeytan ona yaklaşamaz. 4. Senin isminle Rabbim yanımı bıraktım ve senin maişetinle onu kaldırdım. Meş senin meşiyetinle onu kaldırdım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru. Bu halime müslüm. Allah'ım ruhumu sen yarattın ve onu benden sen ayırdın. Ruhumun ölümü ve yaşaması sana aittir. Yaşatırsan onu koru, öldürürsen onu bağışla. Allah'ım senden afiyetle. Altı, 3 kere Allah'ın kulağını yeniden nirrettiğin gün beni gazabından koru, bunu söylerken sağ elini yatağının altına koyar, şey yanağının altına koyar, dedi. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kerede allah Ekber demek. Bu harimi Müslim. 8, bildi yediren, içiren, koruyan ve barınan Allah'a olsun nice koruyan ve barındıran olmayan var Müslim. Beş, Gizli ve aşikarı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı her şeyin Rabbi ve Meliki Allah'ım. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden ve şeytanın ve şirkin şerrinden nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümanı götürmekten sana sığınırım. On, Allah'ım nefsimi sana teslim ettim, işimi, işimi sana avalettim, yüzümü sana çevirdim. Senden ümit ve korkak sana ilca ettim. Sığınmak ve senden sakınmak ancak sana yönelmektedir. İndirdiğim kitaba ve gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu ve müslim. Yedi kat semanın yüce aşın Rabbi, bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi. Tane ve çekirdekten yatan Tevratı, İncili, Furkan'ı indiren Allah'ım. Alnından tuttuğun her, alnından tuttuğun her şeyin şerinden sana sunulur Allah'ım. Sen evvelsin, senden önce bir şey yok. Sen ahirsin, senden sonra bir şey yok. Sen zahirsin, senden iste bir şey yok. Sen batınsın, senden iste bir şey yok. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir. Müslüm. 12 Bakara Suresinin son hikayetini Amine Resulü'yü okumasıyla hadiste şöyle buyurmuştur. Kim bu hikayeti okursa o gecesi için yeter. Bu ve Müslim. Alimler bu hadisteki yeter kelimesinin anlamına hakkında iptiraf etmişlerdir. Gece namazı yerine geçtiği anlamına geldiği söylenmiştir. Yine bütün kötülüklere karşı yeteceği anlamında olduğu da söylenmiştir. Derim ki her ikisinin kastetinin olması da mümkündür. 13 abdestli olarak yatmak. Zira hadise yatağına gittiğin zaman abdest al buyurulmuştur. 14 Sağ yan üzerine yatmak, sonra sağ yanın üzerine yat. bu ve Müslüm. 15. Sağ elini sağ yanağının altına koymak. Yatacağın zaman sağ elini sağ yanağının altına koyardı. Ebu Davud. 16. köşeyi çıkmak. Sizden miyiniz yatağına geldiği zaman döşeğinin çıksın. Çünkü kendinden sonra yatağına ne olduğunu bilemez. bu ve Müslüm. 17. Kafir'in suresini okumak. Bunun faydası. Muhakkak ki bu, şir, bu şirten beraattir. İmam Nebevi der ki, bu konuda gelen bütün zikirleri yapmak daha layıktır. Eğer buna imkan yoksa en önemlilerinden yapabildiği kadarı yap. Araştırırsak insanların genelliğinin günde iki sefer yaptığını görürüz. Bu sünnetler veya bir kısmı ikişer defa tatbik edilebilir. Bunlar gece uykusuna has değildir. İlakis gündüz uykular da hadisen umumiyetini, kapsamın umumiyeti kapsamındadır. Yatarken bu sünnetleri tatbik etmenin faydaları bir. Müslüman uyumadan önce bu tesbihlere devam ederse kendisine yüz sadaka sevabı yazılır. bir hadiste her tesbih bir sadakadır. Her tek bir, sa bir sadakadır. Her tahmin bir sadakadır ve her temin bir sadakadır. Buyurulmuştur Müslüm. İmam Nebevi der ki sadaka sevabı hükmündedir. İki, Müslüman yatmadan önce bu tesbihlere devam ederse kendisi için cennette yüz ağaç dikilir. Bir İbn-i Mace'nin namazdan sonraki zikirlerin faydaları hakkında rivayet ettiği daha önce geçen Hadiste böyle belirtilmiştir. 3- Allah kulunu o gece muhafazede şeytanı ondan uzaklaştırır ve kötülüklerle af, afetlerden onu selamette kılar. 4- Kul o gününü Allah'ı zikir, <gülüyor> taat, ona tevekkül, ondan yardım istememi tevhid etmekle kapatmış olur. Bu kitapçık günlük sünnetleri bir araya toplamıştır. Allah'tan bizleri Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere yaşatmasını ve onun sünneti üzere öldürmesini dileriz. Son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a ham etmektir. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm.